الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على هادي البشرية للخير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين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 Selef-i Salihin derslerinde 10. asıldayız. Bid'at ve ehli bid'at, karşı durumumuz, ehli sünnetin durumu. Onda da 3. dersteyiz biz. Geçenki derste neyi açığladık? Ehli bid'ate nasıl ne gözden bakılır? Ne kadar mesafe yakın oluruz? Onlar hakkında ne düşünürüz? Buna çoğladık. O da nedir? Ehli bid'atten olduğu gibi uzak durarız. şeytanından kaçtığımız gibi aslandan kaçtığımız gibi onlardan da uzağa kaçarız. Çünkü onlar kime uymuşlar? Şeytana uymuşlar. Ehli küfür, ehli bid'at, ehli şirk, ehli masiyat bunlar ehli cünah. Küçük bir نندر نندر işlesen, işlesen, nefsi sellem çok güzel رسول en güzel yol okuduğumuz gibi girişte hadistir. En doğru söz Allah'ın sözüdür. En güzel yol da Resulun'un yoludur. Çünkü Allah ve Resulü nedir? Kelime-i Tevhid'dir. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ لَا اِلٰهِ Allah'tan başka hak ilah yoktur. O düzeni koyar, O enri verir, o yazsa koyar. O en sahibi de de tanımını bize peygamber getirdiği gibi kabul ederiz. Ne fazla ne eksik onun gibi tamamlarız. Bunu yaptığımız oluruz Allah Taala'nın yanında cennet oluruz. Eyidir. Sonra ne diyor Resulullah? Ve kullu ve kullu muhdesetin Bütün dine sonradan eklenenler bid'ettir. Bütün bid'atlerde sapıklıktır. Bütün sapıklık da ateştadır. İster kalıcı, ister yanar, cezasını arar, çıkarsın. Sonuçta bütün dedi Bid'at dedik, sapıklıktır. Bütün bidetler sapıklıktır. Bid'atin iyisi, güzeli yoktur. Hepsi sapıktır. Hepsi aynı seviyede gidiyor. Geçen ders bunu açıkladık. Bugün Üçüncü derste bütün bid'at sapıklıktır, haramdır. Çünkü şeytanın işidir bu. Bu dünyada iki tane uyacağız. Yen yani Allah'ın elçilerine onlar bizi sırat müstakim üzerinden cennetin hapsına kadar götürmekle mükelleftiler. Yen yani de şeytana uyacaksın, o da seni dalalat yoluna sonuçta cehenneme götür. Kendi yanına, ebedi olarak. Başka bir yolu yoktur, üçüncü yoktur. Ben bu kişisinin arasında bir yol kendime edeyim, muhakkak sırat müstakimden bir milimetre çıksan dışarıya, sen şeytana uymuşsun. Var bir günde böyle şeytan gelir sana, diğer tamam sen sırat müstakim üzerinde kalp bize uyma. Ama bazı şeylerde esneklik var. Seni sırat müstakimden kaydırır. Kaydırsa ne kadar fazla kaysan o kadar fazla cehenneme taş Ne olacak? Hayrın hedi hedi Muhammed. En güzel yol Resulullah'ın yoludur. O da nedir? Sırat-ı O da nedir? Allah'ın emirleri yasakları. Şeriat fıkıhında ne gelmiş o? Onun haricinde bir şey olmaz. Bu bid'ettir dedi. Bütün bid'etler de dalalettir. Eydir bid'etler iki kısımdır. Hecüm olarak yani bütünü bid'etler dalalettir. Ama bu bid'etleri de ayırmamız lazım. Bir kısım bid'et şeytanın kalıcı olarak ebedi cehennemde yanına götürendir. Olar nedir? Küfürdür, şülktür. Bunlara bunun gibi meseller. İkincisi Çifre şirke götürmez seni ama ateşe sokar seni. Cezanı alacaksın. Ondan sonra tevhid üzerine ölmüşsen çıkacaksın. Demek ki ehli sünnetin adaleti gereği adaletlerin de şeriatlerinden almışlar. Şeriat te Rabbil alemin şeriatidir. Rabbil alemin de mutlak adaletlidir. Bir miskal-i zerre zulmetmez. Çünkü kendi nefsine zulmü haram kılmıştır. Demek ki Ehl-i Sünnet Adalet gereği Bütün şeytana uyanlar Aynen değil Derece derecede Bu Datay var ya ehli Sünnette Zaten 1400 senedir ehli i Sünnet mezhebini bu Datay ayakta tutuluştur Diğer fırkalar çeskindiler Yen سیyah yan bayas Yoktur O zaman ne oluyorlar Tarihin çöplüğüne gidiyorlar Ama ehl-i sünnet bin senedir. Din diç ayaktadır. Kitaplarıyla, ilimleriyle, telebeleriyle uygulamalıyla ayaktadır. Evet. Şimdi bid'at iki kısımdır. Biri şirktir, biri küfürdür. Bu paragrafı da arkadaş okusun, onu da açıklarız inşallah. Ehl-i sünnete göre, bid'atin çeşidine göre haramlılığın derecesi de değişir. Bu açıdan bid'at iki çeşittir. Birincisi apaçık şirk ve küfür olan bidat çeşididir. Bu tür bidat hem itikatta hem de ibadetlerde olur. İtikatta olanına hulat yani aşırı cehmiye ve mutezinin görüşleri örnek verilebilir. İbadetlerde olanına ise kabirlerde yatanlara yaklaşmak maksadıyla kabirleri tavaf etmek, onlar için kurban kesmek ve adakta bulunmak ve onlara yalvarıp yakarmak, onlardan yardım istemek ve benzeri gibi örnekler verilebilir. İkincisi Tevhidin kemaline aykırı ve şirke vesile olan bid'at çeşididir. Kabirlerin üzerine bina yapmak, kabirlerin yanı başında namaz kılmak, kabir ehlini aracı koyarak Allah'a dua etmek ve benzeri gibi işler bu tür bid'at şekillerindendir. Evet. Çeşikildir bid'at. Birisi seni muhakkak çifre sokar, şirke sokar. Ondan sonra cehennemi ebedi şeytanın yanına sokar. Bid'at. Bid'at nedir dedik? Resulullah'ın cetirmediği bir yoldur. Ne niye yol duyurur? Sırat-ı müstakim nedir? Cennetin yoludur. Niye yol duyururuz? Çünkü şeytan kurnazdır, uyanıktır. Sana diyor ben seni kısa yoldan cennete götürürüm. Demiyor sana gel cehenneme götürürüm seni. Dese dersen düşmandır. Ne dersen? Bak bidat Allah'a yakın düş Cennete hedeflen kitlen ama bu yoldanca sen sen ne dersin cennetin yoludur cehenneme gidiyorsun. İşte birincisi küfürdür, Çincisi dediğin nedir? Büyük günahtır. Seni cehenneme sokar ama ebedi kalmaz. Küfür olan da çık kısmıdır. Küfür şirk olan da çık kısmıdır. Bilse itikattadır, bilse ibadettedir. İtikaden seni cehenneme sokturur. Şimdi seni cennete hangi itikat sokturur? Resulullah'ın inandığı din. Neye inanıyorsun? Allah kimdir? Melekleri nedir? İslam'ın e, imanın şartları, bütün gıybi meseleler, cennet, cehennem bunlar nedir? İtikattır. Bunlar Resulullah nasıl inanmış? Ashab-ı kiram nasıl Resulullah'ın talebeleri inanmış? Tabi'in etba-ı tabi'in dört imam. Bunlar cibi inanacaksın. Bunlar gibi inandın sen ne olursun? Cennete girersin. İtikadın doğru olur. Şeytan gelir bunları değiştirir. Sana ne der? Tamam bu böyleyse de ama bu böyle daha mantıktır daha akıldır. Kendisi nereden darbe aldı? Aynen darbeyi sana da yaşatmalısın. Eskiler ne demişler? Yalancı toplumda ister ki bütün dünya yalancı olsun. Hırsız ister, bütün dünya hırsız olsun. Aynen kendisi düştüğü şeyi ister, sevinir. İnsanlar da onu işlesin, kendisi oradan psikoloji olarak bir rahatlık hisseder. Şeytan da aynendi, baş düşmanımız, iblis. Ne ister? Adem oğlu hepsi cehennemde yanında olsun. Allahu u Teala'ya çünkü söz vermiş, hepsini yanıma çekeceğim. va çeker. Binde... Dokuz yüz, dokuz on, çeker, bir taneyi çekemez. O da Allah'ın seçkin kullarıdır. Onlar da hakiki müminlerdir. Ehl-i sünnettir. Bu itikad nedir? Çok önemlidir. Bu itikad Resulullah'tan gelmiş, dört imamda paketlenmiş, bitmiştir. Mühür vurulmuştur, bugüne kadar bize böyle gelir, o paketi biz kabul ediyoruz. Ama dört imamdan sonra şeytan işini bıraktı mı? Hayır. Yine geldi. Ya tamam, dörd imam böyük adamdır, bu Hanife böyük adamdır. Ama bu konuda akıl genişti, teknolojiye genişti, işte bak böyle desek daha güzel olur, böyle desek daha güzel olur. Ne çıkarttı? Yanında hiç itikadlar çıkarttı. O itikadlar insanı çifre götürebilir. Bu itikatlardan da kimler var? mesela cehmiyenin, mutezilenin Mürcienin aşırısı. He? Haricilerin aşırıları, Rafizilerin sözleri, bunlar nedir? İtikat. Aslında Cehmî de Mutezile şeytanın en büyük hüneri bu çıfır Bütün fırkalar buradan çıkmıştır. Cehmîye ne diyor? Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar ediyor. Bu makaleyle İşte Allah Teala kader bilmez. İşte bu dünya oluşunda ehl sünnete muhalefet akıl mantıktan koyduğunda makaleleri insanı çifre götürüyor. Mutezile nereden çifre giriyor? Makaleleri, sözleri, inançları akıldan. İblis nece çifre girdi? Nasıl çifre girdi? Aklını kattı, Allah'ın emrini uygulamadı. niye uygulamadın Rabbil Alemin sorduğunda, e ben ondan daha gücülüyüm dedi. Akıl yürüttü, çifre girdi. Ebedi olarak rahmetten kavuldu, ebedi olarak da azapta kalacaktı. İşte bu türlü makalelere, sözlere, itikadlere biz inansak Allah kurusun, iblisin yanına gideriz. O zaman kendimizi kurmak için dört imamın paketine sarılırız, eteğine sarılırız. Bu ve buna benzer her inant nedir? Çifre götürür insanlar. Allah kurusun. Mesela bugün de çıkıyor bazı ilahiyetçiler televizyonlarda diyorlar ki Allahu subhanahu teala bir kulun ne yaptığını bilmez. Yaptıktan sonra bilir. Bu nedir? Allah sualinin yani ilmini inşar ettin. Allah'ın bir sıfatını inşar eden kafir olur. İşte bu deyimler nedir? Bidattir. Bidat nedir? Şuradan ortaya atılmış din adıyla. Din adıyla cennetin yolu diye atılmış. Çok insanlar da var bunlara uyur. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Allah korusun. İkinci küfür olan, çirk olan bidat ibadettedir dedi. Çifre götüren ibadettedir. O da ne gibidir? Şimdi allah Teala'ya kulluk, ibadet nedir? Kulluk etmenin, kulluğunun yoludur. Kulluğunu nasıl izhar edersin Rabbil Alemine? Allah demiş böyle. Bu fiilleri yapsan, bu fiilleri yapmasan sen benim kulum olursun. Kulluğunu izhar edersin, gösterirsin. Ben de onun karşısında sana mücafaat veririm. Yen de ceza veririm. Eydir bu kulluğu nereden buluruz? Yine geliriz pakete. Şeriat paketine. Resulullah'tan sahabaya tabiine dört imama gelmiş. Orada paketlenmiş. Ondan sonra ümmet bu dört imamın paketine icma etmiştir. Bugüne kadar böyle geliyor. Bu dört imamın paketinde hangi ibadet var ise doğrudur bu. Yok ise demekçi nedir bu? Bidattir. Sonra deneklenmiştir. Eydir bakıyoruz. Bazı ibadetleri şeytan sokuyor. Kulluk paketi nedir? E Sırat-ı müstakimin yoludur. Bakıyorsun şeytan, yine sizi cennete götürüyorum diyor. Daha güzel kulluğu eşkar etmek için, izhar etmek için, göstermek için bu, bu, bu türlü bu türlü ibadetleri yaparsınız. Bu nedir? Bid'attır. Ama bid'atin de çifri var. Çifre olmayanı var. Biz şu anda çifre olanındayız. O da nedir? Mesela sana diyor ki biz biliyoruz İslam'da Allah'tan başkaya kimse sücde edilmez. Değil mi? Sücde Allah'tan başkaya haramdır. Sadece Allahu u Teala'ya sücde edilir. Yen ruku edilir. Allah'tan başkaya haramdır. Kim yapsa kafir olur. Ya şey Şeytan geliyor diyor sana bu senin hocandır, bu evliya Allah'tır. Bu Allah'ın yer üzerinde temsilcisidir. En sevgili konudur Semboludur. Onun için buna rüku yapabilirsin. Bak görüyoruz bazı aşırı tasavvuflar da var. Hocalarına ruku yapıyorlar. Yani ruku yapa yapa geriye çekiliyorlar. Yeni de sücde ediyorlar. Resmen geliyor hocasının yanında eğilir sücde tapıyor ona. Bu nedir? Bu küfürdür. Allah kurusun insanı dinden çıkarttır. Şeytanın ebedi yanında bırakır insanı. sonra kabirlere şimdi tavaf nedir tavaf bir şeyin etrafında atrafında dolan, dolanırsın ibadet niyetinde buna tavaf derler pekete bakıyoruz sadece bir şeyin etrafında dolansak o tavaftır o da nedir Allah'ın evi ke'be beytül makhdis camiler de Allah'ın evidir ana evi Ke'be'dir, bütün camiler de onun bölümüdür, yer üzerinde. Ama Allah pakette ne diyor? Sadece Ke'be'ye tavaf edilir. Ben gelsen bir camiye tavaf etsem ne olur? Bid'attır deriz. Ama bu bid'attır seni ateşe götürmez. Ama ateşe götürür, cezanı çekersin. Neden? Sünnete muhalefetten, şeriat paketine muhalefetten. Ama seni gelir şeytan yanında bıraksın, Sana diğer cevabı evliyaullah sen bunu nasıl sana sücde yaptırdı ona canlı olurken ölmüşken de diğer sene bu evliyaullah cer bunun kabrine yen sücde yaptırır. Görüyoruz de kabir ibadetçilere kabre gidiyorlar. Büyük zatların kabrinin önünde sücde yapıyorlar. Yen de tavaf yapıyorlar. Çabenin atrafına yaptır. E bir tavaf bir ibadettir. O ibadeti Allah'ın dedirici bir yapmasan Ne olur? Bidat olur. O bidatte eğer kabrin atrafındaysa kifirdir, شرiktir, abedi cehennemde koyarsın Neden? Çünkü sen onun, ona yakın düşürsün. Biz niye keabennan tarafında tavaf ediyoruz? Allah'a yakın düşürsün. Niye fazlanamaz کرiyoruz? Allah'a yakın düşürsün. Niye herherat yapıyoruz? Allah'u Teala'ya yakın düşelim O zaman sen tavaf niye yapıyorsun? O kabre yakın düşersin. O ölüye yakın düşersin. O zata yakın düşürsün. Çünkü zennettiriyor seni. O zat seni Allah'u u Teala'ya yetiştirir. İşte bu kifirdir. de o kabirlere kurban kesiyorlar. Asıl kurban adak çime olur? Allahu Teala Teala'ya çiriyorlar. Ben Allahu Teala için bir kurban kesiyorum. Hayvanı bu gazlıyorum, kan döçüyorum. Bu nedir? Bu ibadettir. ama sen kalksan bir kabir için sen onu yen yani bir cin için kessen o cinden korkuyorsun o cinden kesin cini şerrinden kurayım yen yani bir filan için kesiyorum onun şerrinden kurayım ya, ya filan senin için bu kurbanı kesiyorum yani bir kabir için kesiyorsun bu nedir şifirdir şirktir Allah korusun seni ebedi olarak şeytan yanına çeker işte bu türlü bid'atler dinde olmayan sonradan eklenenler nedir? Allah kurusun çiftidir. Yen de büyük zatlara şeytan ne der? İbadetin yerini değiştirir. Mesela sen darda kaldın kimi çağırırsın? Kimsene yetişir? Allah. Ne dersin ya Allah yetiş. İmdadıma yetiş. Ama sene gelir ne diyar? Ya bu zatlar da yetişir. Bunlar kutuptular, gavustular, Allah-u Teala dört taneye vermiş bu görevi. Ne çağırırsın? Ya Şeyh filan, ya Abdülkadir Geylani, ya Ahmed el-Bedevi, ya Mahmud, ya Ahmed. Bunlar nedir? Bütün ya kelimesi, istigasede küfürdür Allah kurusun. Allah'tan başka ya Muhammed bile çağıramazsın. Ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgili kuludur. O sonuçta adı kuludur diyor Bak elçisi ve kuludur diyoruz. Ama Allah yardım eder. Allah her yerde ilmiyle hazırdır, nazırdır. Allah seni yetişebilir. Ama Allah'ın haricinde Rabbil aleminin haricinde kimse seni yetişemez. Ama kim yetişebilir? Evet ben düştüm yere kalkamıyorum yanımda Ahmet var. Ahmet kardeşinin elimi çek. Ahmet yetişir. ama ben yere düşmüşüm yanımda Ahmet çağırdığım yerine Mahmut çağırıyorum Mahmut nerede diyorsun Mahmut evdedir. E ya o evdedir mübarek sen Ahmet yok illa ki Mahmut gelsin bana onun için her zaman yanımızda kim var? Rabbil alemi Onun haricinde kimseyi istihaz etsek Allah kurusun insanı çifre götür Buna ölçerek bütün ibadetler sonradan dine eklenmişse ibadet altında çifri ise Allah kurusun insanı çifre götür Bu birinci bid'atın birinci çeşidi. Alimler bunu ehl-i sünnet alimlere ayırmış diye insaflarından bütün peketi böyle atmarızmış biz. Ayrı ayrı olur ayrı ayrı hücumları var. İkinci çeşit şüfür değil şirk değil ama tevhidi zedeliyor. Tevhidi zedeliyor. Yani büyük günahtır. Yeni de tevhidin mükemmelliğini zedeliyor, bozuyor tevhidi. Şimdi bir insan sakselimdir. Zumba gibidir. Bir hastalığa yakansa, yakalansa o olur olur? Zayıf düşer, bünyesi zayıf olur. Hastalanır. Her gelen ona ne yapabilir? Saldırabilir. Çünkü kendini savunamıyor. Hastalandı. onun dünyasını ne bozdu? O hastalık bozdu. İşte bid'at de bu türlü bid'at çiğ şirke götürmez seni ama tevhidini yok eder. O hastalık kaldıkça bedende seni ölüme götürür. İşte bu da kaldıkça bedeninde Allah kurusun seni yen şirke sonuçta mahkum eder yen çifre. Çünkü bu üçüncü bölümü bid'atın çifre ve şirke postadır. Yani o da ayağını koydu seni atmadı için ayağını koydu yavaş yavaş sindire sindire elinden tutar seni alıştıra alıştıra seni götürür hedefe yine. Bu işte nedir? Bid'ate, küfre, vesiledir alimler diyorlar. Bunun da ne gibi? Bunun da meselen bid'atleri var. Meselen kabri İslamiyette kabristan var. Her şey yatacak içinde. Biz de gidip olara salam vereceğiz, dua edeceğiz onları. Ama şeytan gelir diyor ki bu çok evliya Allah'tır. Getirin bunu dışarıda gömelim. Heybet verelim. Kabrini ayrı tutalım Çünkü bu kabre planlıyor. İleride seni götürsün buna tavaf yaptırsın. O kabirde meded dilensin. O kabirde adak bulunsun. O kabiri E, süsleyeceksin üzerini, altına kaplayacaksın. Şimdi bir günde bid'atçiler bellidir yer üzerinde. Bütün evliya Allah'ların kabirlerini bir günde hep böyle şeylere sarmışlar. Orada ibadet edirler, adak atıyorlar, ehit tutuyorlar, para atıyorlar vs. Bu nedir? Basamak basamaktır. İşte bir kısmı küfr ise, atrafına tavaf etsen ondan iste adak bulasan bir kısmı da bid'attır, çifre vesiledir. O da nedir? Ben tavaf etmiyorum. Sadece o kabri yapıyorum. Bu bid'attir deriz. Bu çifre bir vesiledir. Sen git, sen sen ibadet etmiyorsun ama şeytan uyanıktır. Sen gittikten sonra o bir nesil ibadet eder. Buna aynen Nuh kavmine yaptıkları gibi. Nuh kavmunda salih insanlar vardır. Peygamberlerin varisleri vardır. İbn Abbas diyor. Ne yaptılar oğlum? Olar öldükten sonra şeytan geldi ya dedi eskiden ne güzel alimlerimiz vaaz yapardır filan. Jetrin oları gitti, onların hepsi yerlerini konuşalım. Onları sanki içimizdediler diye. Ondan sonra bir nesil dedi ya konuşmaktan olmuyor. Onların gelin resimlerini yapalım. Ondan sonra putlarını yaparım. Ondan sonra o bir nesilden 5-6 nesil sonra ibadet ettirdi olara. işte گیا مسٹر وسیل بک mekke'te Medine'de bütün sahabeler yatıyor orda. Onlardan evli Allah daha var mı? Onlardan sonra ne kadar büyük evli Allah var ise bir sahabenin ehli sünnetin icma ile bir tırnağına yetişir. Evli Allah derece derecedir. Peygamberler de derece derecedir. Peygamberlerin en yüceleri yücesi, faziletlisi, Allah'a yakunu Resulullah sallallahu aleyhi ve Soraül azimdir, عزم'di, azimdir sora böyle. Evli Allah'lar da öyleydi. Resulullah'tan sonra en büyük evli Allah kimdir? Dört Raşid halifedir. Ve diğer sahabelerdir. Dört Raşid halife de sırelandı. Önce Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh. İşte bu türlü bid'atler insanı ne yapar? Gelir der sana kabri yap bu bid'attir. ondan sonra gel, gel kabirde kabire namaz kılma sücre etme ama kabrin yanında namaz kıl he daha Allah'a yakın olursun bu bid'attır çifre vesiledir bir gün yanında kılırsın yarın diğer yüzünü çevir kabre doğru çift bir günde var yapıyorlar bunu en ilerine yapıyorlar bazı var özellikle bunlar rafiziler Irak'ta vesaire tam tersine sırtına alıyor kibleyi kabre doğru namaz kılıyor En diyor ki, benle ne yap beni affet سن filan filan şey ver بُنا آرفر بولار چن چوساری آٹھ bizi Allah پیکار şirke بازار بھون i̇şte bu da şeytanın yolundandır bu yolları bildiğimiz bilmemiz niye önemlidir Çip bu biz de bu şeylere düşmeyelim. Bid'at dedik çi şikildir. Biri çifre götürür, biri tevhidimizi zedeler. şifre götüren itikadidir, nedir bir de? Ameldendir, ibadetlerdedir. şifre götürmeyen tevhidi zeddeleyenler de hem itikadidir yine hem ameldedir. İtikad etsen eğer bu kabir yanında dua etmek. Velavçi etmesen ama itikad etsen bu kabrin yanında dua etmen eee faziletlidir. Bu bid'attir. Çifre götürmese sene çifre postadır. Evet, bunu anladıktan sonra niye bu kadar ehli sünnet bid'ate şiddetle bakmıştır? Çünkü dedik ki bid'et şeriat paketinin haricindedir. یا بچ ات پکیت ہی تم دفتنس در سب شیری mı پکے شیری ادے شیری ادم اللہ تعالی پکیت اچھے تھکل قومہ دل بخارم خوب قویمہ مشم بخارم اہل شدنت نیم بدر مثلا شدت لخم براک götüren yollardan biridir Zira bidat Allah'a onun meşru kılmadığı bir şekilde ibadet etme ve yakınlaşma maksadı içermektedir. Maksatların hükmü neyse ona götüren araçların hükmü de olur Allah'a ibadette ona ortak koşmaya ve dinde bir ad çıkarmaya götüren her yolun kapatılması gerekir. Çünkü din Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında tamamlanmıştır. Onda bir eksiklik yoktur. O dinle ilgili bütün hususları ya sözlü olarak ya fiili olarak ya onaylamak suretiyle ya bir soruya cevap olarak ya da hiçbir soru sormadan açıklamıştır. İnsanların ibadet ve muamelat alanında ihtiyaç duydukları her şeyi yeterli derecede ve doyurucu bir şekilde izah etmiştir. Ümmetinin gecesi gündüz gibi aydınlık bir yol üzerinde bırakmıştır. Bu yoldan da ancak helak olanlar sabar. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. Evet ایت مایده سورسی 3 اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ بجن dini size tamamlandı. O جن hangi جündür arkadaşlar? رسول اللہ'ın az önce. Diyor. Din tamamlandı. Peket tamamlandı. Ne eksik ne fazla. Tamamlandı ne demektir? Tamamlandı. Bunu kim diyor? رَبِّ alemin diyor. paketin sahibi diyor. Din tamamlandı. Yani o din... Eksik değil, tamamdır. Bize ne kalıyor? Uygula. Sonra ne diyor? ve وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةٍ Dini tamamlandım ve nimetimiz nimetimizle sizin üzerinize bu dinle beraber tamamladım. Yani bu nimet nedir? Bu din uygulansa sizin için en büyük nimettir. Si nimetine kavuşmak kavuşmak için bu dine uygulayacaksınız Sonra ne diyor var razı kıldım Neyi lekuul İslame dine bu paketin adı nedir İslam şeriatidir İslam dinidir Budini de size razı kıldım yani Allah Teala bu pakete ne eklesen Allah'ın rızası yoktur bir şeyde Allah'ın rızası yokysa ne olur bu cehennem ataaşı olur Demek ki şeytanın rızası var. Otomatik olarak yanlış kabul etmez. Ondan dolayı İmam Malik en güzel sözü söylemişti. Bayet'in açıkladıktan sonra diyor Çin dese dinde güzel bir bid'at var, olur pekete eklese bunu, anlamı geliyor Resulullah'ı yalancılıkla suçluyor. Yani o pekette bir boşluk var Resulullah cizlemiş onu, biz geldik o boşluğu bulduk tamamladık diyor. Halbücü din tamamlanmış. Sen nereye ekliyorsun? Yani Allah Teala demişse bize çürük at sabah kıl. Biz dörde çıkartabilir miyiz? Ben doğruyum ben tamamım ama Resulullah bir tanesi doğrudur diyor. Ama her çeşkür şey ben sahabenin peşindeyim. Ama hani gel bakın 4 iman paketine uyuyor musun sen? Fıkıhta uyursun itikatta uyumuyorsun. İtikatta uyursun matotta uyumuyorsun. Ahlakta uyumuyorsun. sonuçta hepsi bir fırka falan. Ama Enes Şünnep çok güzel bir tespit yapmıştı. Önemli değil 70 şırka ama 70 şırkayı taramışlar, bakmışlar. Bunun kökeni beş tane fırkadır. 5 bidat fırkası var. Bu bidat fırkaları bu beş nedir? Bu 5 yerine göre cefe götürürsen, yerine göre cehenneme götürürsün. Sonuçta bidat Neden Çünkü Resulullah'ın getirdiği paketin haricinde dine meseleler eklemişler. Bak dine diyorum. Yani peketin atrafına bir şeyler eklemişler, hantarlaysın diye. Bunlardan da olur yola çıkılsın. Halbücü paket barraktır, apa çıktı Allah-u Teala ayette geçtikinci gibi maide sırasında ne dedi? Peket tamamlandı dedi. Resulullah'ın hayatında tamamlandı. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, yetmiş, Üçü de ateştadır. Burada alimler diyorlar şer değil Ataş hepsi kafirdir. Bir kısmı kafirdir bir kısmı cirar ateşe çıkar. Yani datayı buradan alimler almışlar. Bak aynen tabolanın parçaları gibidir. Her şeyi yeri yerinden anlasak sistem oturur. Ondan önce ne anlattı bu? Mesela bir tane gelir diyor, Resulullah diyorlar hepsi ateştadır hepsi kafirdir. Bütün ehli bile hep kafirdir. Deriz dur. Burada bir kaida var bunun Ölçü koyuyor. O kayda nedir? Dedik ki, bid'at kişiye ayrılır. Bir kısmı çıfırdır, şirktir. Bir kısmı tevhidi zeddeleyendir. Atebildim? Şimdi bu fırkaların aslı demişler beştir. Bütün fırkalar bu beşten ne olmuş? Çıkmıştır. E bir bakıyoruz hakikaten. bugün de bir günde bakalım. Bakıyorsun adam hanefidir. İtikatta matrodidir. Matrodi de değil tam. Bakıyorsun genelde matrodiyim diyor ama bakıyorsun muteziledir çok konuda. Bakıyorsun hadisi inkar ediyor. Bakıyorsun kaderi inkar ediyor. Yani her dönemin kendine göre bir has paketi var. 13 alimler demişler 73 fırkayı sıkıştırmak bir döneme yanlıştır. 73 fırka Aslında da kıyamet günü tamamlanır. Günü Çünkü bazı fırkalar yeni yeni çıkıyor o zaman da yok huydur. Ama sonuçta yani bir tane mutezile tam mutezileyim ben diyemez. Çünkü ne yapmış? Tam mutezilen kriterleri var. Nasıl ehl-i sünnetin şartları var? Onlara tam mutezileyim, tam hariciyim diyemez. Ama nedir? Bir meselede haricidir, bir meselede murceydir. Üç mesele muteziledir. Kendisine göre bu da bir fırkadır. Bugün de Türkiye'de ilahiyetçiler bir fırkadır. Tarihte olmamış böyle bir şey. Yani fıkıhta hanefi, itikatta matodi, matotta, matotta mutezile. Hiç gördüm bir ehl-i sünnet dört imamın birine dil uzatsın? Bunlar Bunlar uzatıyorlar. İmam Ahmed Gülen aklın önünde engel imiş Gülen. Halbuki İmam Ahmed Ehl-i Sünnet'in imam dört imamından birisidir. Bu ne demektir? Yani yeni bir paket çıkıyor. Belki Osmanlı zamanında bu paket yok iydur. Hatta cumhuriyetin ön, ön zamanında bu yok. Bu sonradan çıktı. Bittirçe bozuluyor. Belki bizden sonra, nesilden sonra bu ilahiyetsel daha antallaşırlar daha değişirirler, belki daha düzenirler ama yeni bir şey çıkartırlar. İşte bu ne oluyor? Fırkalar devam ediyor. Evet, bu beş tane nedir? Bu beş mesele nedir arkadaşlar? 5 fırkadır. Bütün pislikler buradan törüyor. Neden dürüst pislik? Çünkü şeytanın yoruldu. Şeytan bu beş taneyi oturtmuş buradan bütün şey buradan türüye gidiyor. Bunlar da nerededir? Birinci harici. İkinci rafiziler. Üçüncü cehmiler. Dördüncü kaderiler. Beşinci mürciye. Ne oldu? Beş tane oldu. Harici nedir? İlk fırka çıktı ortaya. yere. Resulullah'tan sonra. İlk fırka hariciler çıktı. Hariciler nedir? Hariciler çok ibadetkar ama nedir? Akıl mantık yürütüyorlar, kendilerine göre dini anlıyorlar, hocalarına itibar etmiyorlar, biz kriterleri diyorlar yakaladık, bize göre din budur. İslam alimleri o zaman ashab-ı hayır bu böyle değil biz böyleyiz diyoruz. Kahirler ne yapıyorlar? bile kılıç çekiyorlar. İlç fırka. musulmanlara bile kılıç çekiyorlar. Biliyorsunuz sahabeye geliyorlar diyorlar maaviye ali hakkında ne diyorsun? Onlar diyorlar biri halifedir o birisi de Resulullah'ın e, en, en yakın sahabedir vahiy çatibidir. Aa diyorlar sen çafir oldun bize göre. Bunları sen tekfir etmen lazım. Öldürüyorlar onu. Abdullah İbni Eret. Hanımı hamile karnına süngüyü sokuyorlar. Çocuğu, karnı patlayıp çocuğu çıkıyor dışarı. Atın bunu çöklüğe diyorlar bu şafirin. Sahabı har. Ondan sonra yol kesmişler ya. Bir kervan geliyor. Bir teneyi tuturlar. Gel bakayım. Sen ne diyorsun? Vallahi diyor ben bir şey demiyorum. Neden? Diyor ben Hıristiyanım. Ooo diyorlar sen Hıristiyan sen bizim zimmetimizdesin. Yolda yolçesizler var. Bunu alın bir ekip, selametle bunu yerine götürün. Bu nedir? Hariciliktir işte bu. Bugün de, de var bunlar. Bizim haricimizde kimse din anlamaz. Din anlamıyorsalar bizim haricimizdekiler çafirdiler. Siyah bayaz. Bugün de var bu. Bu hariciler ilk fırka çıktı. Eydir bu haricilerin kriterleri var. رس اللہ kendi, yani, ayette geçtirici yukarı çıkıyor Bunların ibadetleri çıkmaz yani. Kabul olmaz. Hariciler. İyidir. İbni Abbas gür geldim hakikaten baktım bunların arı yuvası gibi vızıldı var. Her şey Kur'an-ı Hürgü'de namazına kalkmış. İyidir. Bu ibadetleri nedir? Kabul değil. Neden? Çünkü ana cizgiden çıkmışlar, matottan çıkmışlar. Bu, ibadet, bu haricilerin kriterleri var, şartları var. Bak iyi ibadet ederler, hayatların matodları önünde koyarlar, e, e, dini kendilerine göre anlarlar. Kılık kıyafetlerinde e, özel cilimleri var. Siyah cirerler, kafalarını e, kazarlar, cületler. Bu haricilerin o zaman da nedir? E, alemetleri. Kitapları da var yazmışlar. Ehl-i Sünnet nasıl yazmış bütün bir deni. E bugün de harici var mı hayır? Bugün de harici olan şahıslar var. Ama dört dörtlük harici değil. Dedikçi hariciden bir şey almış. Diğer şeyde bilmem ne almış. Dedikçi bir uydurma şön kendisine bir fırka oluşturmuş. Ama demek ki haricilik bugüne kadar da devam ediyor. Neden? Hakk'a karşı çıkmakla. için. Neyle? Akıl mantıktan. Bak hep şeytanın işine dönüyorsunuz. İkinci Rafiziler Rafiziler nedir arkadaşlar? Rafizi bir dindir. Bambaşka bir dindir. Şeytan gelmiş bu dini uydurmuştur. Nedir bu? İşte ashab-ı kiram kafir oldu. O zaman sünnet iptal oldu. Kafirin sözü kabul olmaz. Resulullah'ın bütün sözleri geçersizdir. Sonra ne diyorlar? Bunlar Kur'an'ı törpülediler. Kur'an'ın üçte içisini attılar. İşlerine gelmiyor. Üç, biri koyuyor. Bu elimizdeki Kur'an 3te biridir diyorlar. Asıl Kur'an Mehdi yanındadır. Kıyamet gününden önce gelecek onu çıkartacak. Vesaire bu, bu, bu bunların bid'etleri meşhurdur. Bunlardan ne çıktı ehli sünnete yansıyan itikatları da var. Ne gibi mesela? Çok ehli sünnette bazı itikatlar var. Mute şeyden gelmedi, rafizlerden gel. İşte Ehli Beyt sevgisinde ifrat etmek. Ehli sünnette de var. Bu yanlıştır. Ehli Beytin yeri var, mekaneti var. Biz onları o kadar severiz. Beş vakit Resul'umuzla namazlarda onlara salat salam getiririz. Ama onları ifrat etmeriz. Resulullah onları nere vermişse hakkını ona veririz. Bunlar hep diyorlar, onlar bizim cennete götüren. Bunlara biz yakın düşeceğiz, bunlara tevkül edeceğiz, bunlardan medet dileyeceğiz vesaire. Bunlar masumdular. Bunlar nedir? ہ اہل تصوف دہ تصوف تافی سندہ بھاغتور وولر اہل تھر وولر دہ چھند تریقت عدم لہر یو اللہ شیخ لہرنی عجویل تھی اہل ehli رافیضی لڑ چوکھ اہل تصوفور رافیضیل علم المشتر یہ مسئلہ سند شیخ لہرہ meselesinde لہر دن المشتر Cifr ilim nerede almış? Rafizilerden almıştır. Cifr ilim Hazret Ali diyorlar ya Cifr ilimde meşhurymuş. Aslında bunu kim diyor? Rafiziler diyor. Bizim bir kitabımızda Cifr'le ilgili elim bulamazsın. Ama bizim Ehl-i Sünnet bugün de en meşhur liderlerimizden birisi, böğüc imamlarımızdan birisi ki tağutun önünde durduğu Sayyid Nawruz Hazretleri Cifr ilimden kitap var inanmış zavallı bu konuda. Bu konuda zavallı, o bir konuda imamdır. Neden? Çünkü bir DNA'sı var, şeytanın girer oradan. Mehdi meselesinde Sikke-i Tasdik Gaybiye kitabında Sa'id Nevlisi tam rafizidir oradan. Bilerek mi yaptı? Hayır. Bilerek yapmadı. İnşallah Allah onu da affeder. Ama demek ki şeytan ne yapar? İşletir. Şeytan işletir bunu. İşte bu nedir? Çökeni budur. Üçüncüsü cehmiler. Cehmiler özellikle isim sıfatlı Allah'ı iptal ettiler. Allah dediler öyle bir önce kendilerine göre bir tevrü kurdular. Ondan sonra bütün ayetleri ona göre tevil ettiler. Halbuki ehl-i sünnet öyle değil. Ehl-i sünnet ayetler nedirse Allah odur. Çünkü biz Allah'ın kimi yoluyla tanıdık? elçiler vasıtasıyla tanıdık. Resulullah vasıtasıyla aleyhi ve Buna önce Hakk'lar kendi hayallerinde bir rabb Alemin çizdi. Cemiler. dediler Allah Teala ne mekana sığar, ne zamana sığar? Ondan sonra Hakk'lar bir terim kurdular. Formal kur, for, formül kurdular. Dediler Allah ne bu dünyanın evreni içindedir ne de evrenin dışındadır. Ne yasındadır, ne içindedir, ne üsttedir, ne altdadır. Yani sanki bir dene Bir hiçi, bir yoku vasfederken ne der? Ha? Ne bu odanın içindedir ne bu odanın dışında. Ne, ne rengi var, ne tonu var. Ne dadı var. Ne bu nedir? Yani bir yok, bir şeyi vasfederiz. Bunlar da haşa ve Allah-u Teala'yı böyle tarif ediyor Halbuki allah Teala ne diyor? El-Rahmanu alel arşistewa. Rahman arşin üzerindedir. Bütün hadisler, ayetler, yüzlerce ayet, hadis buna delalettir. oldu de aynen در şeytan buradan bunu işletmiştir cehmilere نم ایٹ بنو اسلط çok güzel bir دل جا چوک bu meşhurdur Allah her yerde hazırdır, nazırdır. Evet doğrudur. Allah her yerde hazırdır, nazırdır. Ama zatıyla değil haşa ve kef. Allah her yerde elmiyle hazırdır, nazırdır. Çünkü bunlar niye diyorlar Allah her yerde hazırdır, nazırdır? Çünkü desek zatıyla Allah zat değil diyorlar. Allah bir yere sınmaz diyorlar. O zaman diyemeyiz. E biz diyoruz ki Allah kendisidir ben erşin üzerindeyim. Ama ilmim her yerdedir. mesela bitmiştir. Sen Kur'an kitabın ayn işine göre anla. Anla ondan sonra ne olur? İş biter. Ama bunlar geldiler. Kendileri bir kaide kurdular. O kaideyi kurdular. Bir şey. Ayetleri ona göre teul ediler. Batıla düştüler. Sonra kaderiler. Kaderiler de en büyük hataları nedir? Kederdedir. Kader meselesi o kadar önemlidir. İmanın bir şartlarındadır. İmanın bir şartlerindendir. Ona iman etmesen bozulur. Kader nedir? Her şeyi Allah dünyayı yaratmadan önce tekdir, mukadder etmiştir. Hepsi levh-i mahfuzda yazılmıştır. Biz şu anda bu dersi yapıyoruz. Bu derse kimler gelir, kimler gelmez yazılmıştır. Biz Allah-u Teala babamızı yaratmadan önce, dünyayı yaratmadan önce. Bunlar ne diyorlar? İşte bunlar yerine göre, fırkalarına göre bir kısmı diyor bilir, bir kısmı diyor bilmez, bir kısmı diyor E, cenel olarak bilir, detayını bilmez vs. Bugün de bilirsiniz, bir profesör var. Maşallah, profesörlük da e, e, ne kadar seni cennete götürür, ayrı bir meseledir. Ne diyor? ne diyor? E, ne diyor? Bir dene evlendiği kadını allah Teala bilmez. Evlendikten sonra allah Teala haber olur. <gülüyor> Halbuki Allah-u Teala seni dünyayı yaratmadan önce levh-i mahfuzda filan filan evlenir, bu kadar çocuk olur, Eğim olur, şekim olur, batmak olur, hepsi yazılı. Bu kaderiler de devam ediyor. Sonra, mürci iler. En son mürci iler. Mürci nedir? Hariciye karşı bir fırkadır. Harici ne diyor? Yani benim gibi inanacaksın, ya yani sen cezlande değilsin. Haricinin de bir şeyi var, diyor ki bir küçük günah işledin sen ebedi cehennemdesin. Allah'a karşı geldin. Yani diğer şakaları yoktur bunların. Aynen öyle. Halbüç ahli sünnette küçük günah işle, büyük günah işle hatta çifre düş, tövbe et kabul alınır. Bu diyor artık. Sen zina yaptın artık bitti. İçki içtin, yüz tövbe etsen kabul olmaz ebedi cehennemdesin. Her şey şafir. Bunlar bir etki tepki. Bilirsiniz fizikte de var. Her şeyin bir etkisi var, tepkisi var. Ne dediler? Madem böyle Bunlar dediler olmaz böyle de ya. Bunların önünü almak için kalktılar dediler sen sadece inan. Allah de, Allah var de kurtarırsın. E bu da yanlış. Onun için Abu Cahil de biliyordu Allah var. Allah Teala ayette geçtikçe kim yarattı yeri gölgeyi, kim yağmur yağdırıyor? Allah diyorlar. Ama bu putlara biz dua ediyoruz. Bu putların yanında ibadet ediyoruz. Bunlar bizi Allah'a götürür. Onu hiç Abu Cahil dedi. Ne istersen bizden iste. Sadece la ilahe illallah bu kelimeyi isteme. Anlıyoruz anlamını. Bunlar ne diyorlar? Ne olursa olun ne ol Gel. Yeterçi gel. Olmaz. Gel ama surat müstakim üzerinde. Paket var. Pakete uyacaksın. Dört imam böyle koymuştur paketi. E bu da murciedir. Bugün de sırf murciye var mı? Hayır. Ama ne var? Bazı konular murciedir. Mesela Maturidiler'in birçok meseleleri İcâ uymuştur. Ama kendileri özel bir paketleri var. İtikatta Maturidiler, mucize değildir. Ama bazı konularda mucizedirler. Demek ki nedir? Asası bu 5 fırkanın töremiştir. Bid'atler. Evet, bunların bizim bunları bilmemizin faydası nedir? Bu bizim için yol haritasını açılıyor. Nasıl Sırat müstakimi bildik. Bir de neyi bileceğiz? Şeytanın basamaklarını bilmemiz lazım. Onun için Hüzeyfe ibn-i Yemen radıyallahu anh'u diyor her çeşit Resulullah'tan her yolu cennete giden yolu sorardır. Ben şer yolunu sorardım. Hatta içine düşmüyük. Bu da ilimdir. Onun için allah Teala diyor şeytanın adımları var adımlara uymayın diyor. ve o adımlar nedir? İşte bunlardır. Biz mükellefik bu adımları bilmek lazım. Onun için demeyin bu dersler niye bu kadar huzur, cerek var? dataya gidiyor. Çünkü bunlar adımdır, sındıra sındıra hem de. Şeytan uyanıktır. Senin elinden tutup gelmez demez gel içki iç. Gel bu kadından zine yap demezsen. Bilirsen musulmansın, Allah korkusu var senden. Ama yavaşça gel buna Kur'an okut der. Ondan sonra işte gel falan hep Ondan sonra hadise belli. içki de öyledir, sigara da öyledir, cünah da öyledir, yalan da öyledir. Hep yen yani tevülden yaptırır sana. Yen yani hüsnü zanna, yen yani vesaire yaptırır sana. Sonuçta istediği fiili işletir sana. Bu adımlarını bilmemiz lazım. Allah hepimizi şeytanın adımından kurusun. İnşallah önümüzdeki derste buna yine devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil mursalîn نبينا محمد وعلالي وصحبه أجمعين